Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programıyla yine birlikteyiz. Ee, bu haftaki konuğumuzu hemen size tanıtayım. Ee, Halil İbrahim Özcan, yazar, şair. Hoş geldin Halil'ciğim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kendisiyle de bir Uluslararası PEN yönetim kurulunda uzun süre beraber çalıştık. Yakın dostum, arkadaşımdır. Bu yüzden Halil diye söz edeceğim. Sevgili dinleyiciler, Halil İbrahim Özcan, Uluslararası PEN Türkiye Merkezi ikinci başkanı ve aynı zamanda Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanı. Halil İbrahim Üçcan, Kayseri Talas'ın Ardıç köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta ve yüksek öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Kayseri Eğitim Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Giresun ve Kayseri'de 3 yıl öğretmenlik yaptı. 12 Eylül darbesiyle birlikte yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Bir süre sonra ülkeye döndüğünde 1981-1991 arasında siyasal suçlu olarak cezaevinde tutuldu. 80-90 yılları arasında cezaevi şiir antolojisini hazırladı. Bu kitap daha matbaadayken toplatıldı. Ardından Metis yayınlarında ilk öykü kitabı olan ve adından çok söz ettiren Randevu Hazırlığı adlı kitabını yayınladı. 1997 yılında Orhan Murat Arıburnu ödülünü aldığı Kırık Zar adlı şiir kitabı yayınlandı. 2000 yılında Yüzünü Temiz Tut Ecel Her An Gelebilir adlı şiir kitabını yayınladı. Bu iki şiir kitabın ikinci baskıları da Nokta Kitap tarafından yeniden basıldı. Ejderha Yılları adlı roman ise Gendaş Yayınları arasında 2001 yılında yayımlandı. Bu kitabın ikinci baskısı da Nokta Kitap'ta yeniden basıldı. Kavgalı Küçük Fener adlı şiir kitabı ise 2005 yılında yayımlandı. Çankaya'nın Duaksız Geldi Fikriye kitabı ise Mayıs 2007 yılında yayınlandı ve çok kısa bir sürede 15. baskıya ulaştı. Aynı zamanda Halicim bu Arapçaya da çevrildi, değil mi bu evet, kitabı? Ben evet. e, e, kitabı görmüştüm, çok da güzel bir kapakla yayınlanmıştı. E, e, ayrıca küller arasında son romanı e, Tarlabaşı Renklere Son Veda e, anı e, kitabı şiirleri İngilizce, Arapça ve Farsça'ya çevrilmiştir. Hikayelerinde de İngilizce ve Arapça çevrilenleri vardır. Çankaya'nın Duaksız Gelni Fikri adlı belgesel romanı ise ...Arapça'ya çevrilme aşamasındadır... ...diyor burada ama... Çevrildi, demin <gülüyor> ...çevrildi, kitabı ben görmüştüm. Çeşitli edebiyat örgütlerinde görev alan yazar... ...halen Uluslararası Pen Türkiye Merkezi... ...ikinci başkanı ve hapisteki yazarlar... ...komitesi başkanlığını yürütüyor. E, Halil İbrahim'cim... E, ...şeyden başlayalım arkadaş istersen... E, ...Uluslararası... ...Pen yazarları Türkiye Merkezi'nin... ...çalışmalarından başlayalım... buradan ilerleyelim derim. Peki... İzninizle çok değer verdiğim, çok saygı duyduğum ve birlikte çalıştığım Ülkü Bey, Ülkü abi diyeceğim. Ben yani buradan da böyle konuşurken rahat etmek istiyorum. Uluslararası e PEN Türkiye merkezi 50'li yıllarda ıı, Türkiye'de kurulduğunda elit bir yazar örgütü olarak ıı, kurulur ve ıı, üyelerini özellikle seçerken davetiye usulüyle ıı, alırlar. Bu ıı, seçkinci tavrın nedeni o dönemdeki ıı, Halide Edip adı var Hı -hı. ve ıı, etrafında 7 kişiyle birlikte kurulduğu dönemde böyle bir ıı, tavır olur. Ve... Iı, Uluslararası oluşundan dolayı kulüp e, niteliğinde devam eder fakat e, daha sonraki yıllarda e, toplumsal olayların e, Türkiye'deki e, gelişkinliği döneminde adından söz ettirmeye başlar. 12 Eylül'le birlikte kapısına kilit vurulur. Diğer demokratik kitle örgütleri gibi. Evet. Fakat o dönemdeki PEN'den yargılananlar olmaz ama Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan yargılanılır. Özellikle Aziz Nesin'i burada saygıyla anmak isterim. Evet. O dönemdeki edebiyat örgütlerini en çok emek verenlerden biriydi ve elbette ki edebiyatımızın büyük çınarı Yaşar Kemal evet, ustamız. Evet. Daha sonra e, 7-8 yıl kapalı kalır, kilitli kalır Türkiye Uluslararası PEN merkezi. E, şu, daha sonraki dönemde Yaşar Kemal, Aziz Nesin, e, Şükran Kurdakol, e, edebiyat örgütlerinde yine çok emek veren değerli ustamız Alpay Kabacalı. Evet. E, bunlar e, PEN'i tekrar açarlar. E, açtıktan sonra da Çalışmaları devam ederken Öner Yağcı gibi, Sabri Kuşkonmaz gibi bu örgüte daha çok emek veren insanlar oluşur ve o dönemden sonra da ben beni davet ederler. Ben üye olurum ve o zaman üyeler oldukça azdı. Üye sayısı azdı ve ses getiren bir yazar örgütüydü. Fakat 12 Eylül sonrası diğer örgütlerde olduğu gibi yazar örgütlerindeki suskunluk epey sürdü ve yavaş yavaş ses getirmeye başlandı. Ve son ben 6 daha doğrusu 8 ya da 10 yıla yakın bir yoğun emek içerisindeyim. Üstün Akmen döneminde evet. yedek üye olarak başlayıp o dönemde... Arkadaşlarımızın başkanlarımızın üstüme ne düşerse görevlerini yerine getirmeye başladım. Ee, öyle gelişti ve gerçekten örgütlü olmak hele hele yazarların e, yazdıklarının dışında toplumsal olaylara tepki verecek güçte ve söz söyleyebilecek e, durumda oluşlarından kaynaklanan örgütlenme içerisinde olmalarını hep destekledim. Çünkü artık dünyada her şey birbirine karıştı izler birbirine karıştı yazar sadece yazısıyla yazdıktan sonra kenara çekilen değil e, hayatın hayata temas eden hayatın içinde olan bu hayatın içinde oluşunu da örgütlü bir şekilde e, sunan e, ortaya koyan insan olması gerektiğine inandığım için e, ben de e, bu yazar örgütünde emek vermekten e, onur duyuyorum. Çok güzel evet kutluyoruz tekrar. Biz de demin de söylediğim gibi e, sevgili dinleyiciler uzun süre biz de beraber çalıştık yönetim kurulunda. Bu yüzden çalışmaları en azından o dönem için çok daha yakından e, biliyorum tabii. Peki Halil İbrahim Hocam şimdi şeye gelelim. Hapisteki yazarlar komitesi başkanısın. Evet. Ee, bu e, sevgili dinleyiciler, hapisteki yazarlar komitesi bütün dünya pen örgütlerinde zorunlu komitelerden biridir. Bunu e, kabul etmezseniz dünya pen yazarları genel merkezi o şubenin açılmasına izin vermez. Evet. Şimdi bu hapisteki yazarlar komitesine gelelim çalışmalarına. Bir de o kadar güncel bir yanı var ki son yıllarda malum. Evet. Yani yazarlar, gazeteciler, efendim söyleyeyim. Yani bir e, ilginç bir şey içerisinde e, bir durumun içerisindeler bu yüzden e, Türkiye pen yazarları da pen yazarları da e, çok, çok sayıda bildiriler yayınladı bu konuda şimdi bu hapisteki yazarlar komitesinden başlayalım duruma gelelim. Şimdi e, Uluslararası PEN 1921'de e, şeyde kurulduğunda en zorunlu o, komite e, hapisteki yazarlardır. E, düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde e, emek veren yazarların durumudur. O, 50 yıllık bir e, geçmişi vardır. Daha sonraki yıllarda daha güçle kendini ifade etmek durumunda kalmıştır hapisteki yazarlar komitesi. Hapisteki yazarlar komitesinin işi gerçekten zordur. Elbette ki Avrupa ülkelerinde, başka Orta Doğu ülkelerinde, peni olan Orta Doğu ülkelerinde ve Asya'da farklıdır. Günümüz Türkiye'sine gelince en çok e, hapisteki yazarlar komitesinin yaptıkları, ettikleri ve adından söz ettiren komite olarak Türkiye'ye geçmektedir. Çünkü Türkiye'de düşünce ve ifade, özgürlüğü e, anlaşılması ve ondan yargılanan insanlar, hapis yatan insanlar hala gözaltına alıp içeriye alınan insanların çokluğundan kaynaklanmaktadır. Yani bu e, bizim ülkenin demokrasi sorunudur. Evet. Çünkü e, bizim ülkemizde gerçekten yıllardır yıllardır yıllardır tek ayak üstünde bir demokrasi vardır. E bu hukukta da öyle olduğu son dönemlerde hukuk adamlarının ve e hukuk oluşumlarının da oynatılmasıyla yerinden oynatılmasıyla mevcut iktidarın e problemi daha da derinleştirdiği görülmektedir ki. Çünkü en yakın herkesin de tanık olduğu Ahmet Çık'ın e kitabıdır. E bu kitap e henüz ...henüz ortaya çıkmadan... E, ...yayınlanmadan... yayınlanmak için... ...ya da editörlere okunması için... ...verildiği yayın evinde... E, basılmak, ...basılıp alınmaktadır. Çünkü artık şunu... ...bilmemeleri mümkün değil. E, dijital ortamda... ...herhangi bir eserin... E, ...yok olması mümkün değil. Çünkü uydu, gökyüzü... ...bütün konuşmaları, neyiniz varsa o... ...hatta nefesiniz bile alınıyor. Fakat... Ee, belki de ülke için en tehlikeli şey e, cemaatleşmenin ya da cemaatlerin e, ülke demokrasisine söz sahibi olabilecek güce gelip insanların üstünde büyük baskı kurmasıdır bu büyük bir problem e, göstermektedir. Yargı da e, bunun e, savaşı basından da izlendiği gibi görsel ve yazılı medyada da e, hepimiz hemen hemen haberdarız. Gerçekten büyük problem olmaktadır. Eskiden böyle değildi. Yani yıllar yıllar önce. Çünkü insanlar birbirleriyle kendi ifadeleriyle, düşünceleriyle vardı. Fakat solun sanki tarihe gömülmüş gibi ve yok sayılarak tek ayak üstünde sağ ayak üstünde hoplayan bir demokrasi, zıplayan bir demokrasi ...eksik olmakta ve bunun bedelini de düşüncelerini açıkça ortaya koymaya çalışan insanların başındaki demokrasinin kılıcı gibi yargıdır. Evet, ya öyle bir ilginç bir tarihimiz var ki demin senin cümlenden yola çıkarak söyledim. Yani bu memlekette düşünen, yazan, çizen insan ne kadar ızdıraplar içinde kalmış. Ta Abdülhamit devrini düşün. Yani Ziya Paşalar, Namık Kemal'ler, Ali Suaviler yani bunlar yurt dışına kaçıp Paris'te Londra'da gazete çıkarmaya başlamışlar. Yani bu kadar ilginç bir şey olabilir mi? İlginç bir şey olabilir mi bu kadar? Zindanlarda yatmışlar ta o dönemde. Kim matbaanın 250 yıl sonra bize girdiğinde düşünürsek. Yani bu aydınla çektirdiği çile inanılmaz bir şey. E, Nazım Hikmet 18 yıl hapishanede yattı şiirinden dolayı. E şimdi TRT devletin televizyonu şiirlerini okuyor. Evet. Yani e Peki niçin bu sadece adını andığı için hapis yatanlar var ayrıca. Yani Nazım Hikmet'i ayırdım kenara. Lazım Hikmet diye dediği için apis yatanlar vardır. Şimdi devletin televizyonu sıraya giriyor ki ben şu bestesini okuyayım şeyi şiirden bestelemiş şu şarkıyı. E, ...okutturayım ya da şiirini okutturayım. Meydanlarda söylüyorlar ayrıca. Asıl trajedi şey evet. galiba Ölke abi... E, ...referandum süreci içerisinde... E, ...Sayın Başbakan televizyonda... E, ...o dönemin ağırlığını yaşayan şairlerin... ...şiirlerini okurken... ...ve idam edilen arkadaşları... ...çünkü ben de idamlıklardan biriydim... ...idam edilen arkadaşların... E, ...anarken gözyaşlarını tutamadı... E, ve eğer dedik ben yani kişi olarak bu gözyaşları sahihse 15 beşinci maddeden e, yasanın e, generaller yargılanabilinirdi. O gözyaşı içinde evet isterken ne kadar sahihti gözyaşları ortaya çıkıyor ki o kadar sahih değildi, gerçek değildi. Yani... E, Yaşanılan olayları e, tersine çevirerek e, gözyaşlarını yanlış ve aykırı yerde e, döken insanlar samimi olduklarını söyleyemezler diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ve çok önemli de bir şey bu bir saptama bu doğrusu yani uyarıcı bir saptama bundan dolayı da kutluyorum. Şimdi bu cezaevi şiir antolojisinden biraz söz edelim senin. Ee, sonra daha matbaada iken toplatılmış tam da yeri evet. Çok ilginç. E, cezaevlerinde e, arkadaşlar yani yedisi, ben e, kitapla e, cezaevinin yedinci ya da sekizinci yılımda karşılaştım. Ondan önce nutuk vardı. Kur'an-ı Kerim'i veriyorlardı. Ama biz ne olursa ne bulursak e, okuyorduk. Ben on yıllık kapsahane hayatımın dokuz ayrı cezaevinde e, yaşadım. Rahmetli babam şey derdi senin yüzünden e, haritayı ezberledim oğlum derdi. Bir bakıyor Diyarbakır'dayız bir bakıyor Elazığ'da bir bakıyorsun Çanakkale'de oğlu var e, ve o dönemde asıl 12 Eylül döneminde aileler e, bizlerden daha doğrusu cezaevindeki insanlardan daha çok acı çekmişlerdir. Evet maalesef. Bu insanlar, e, cezaevindeki o, o insanlar toplumun ileri e, kesimiydi. Fakat bunun yanında tesadüfen e, aralarında ol, olan insanlar da vardı. Yani 90 kişilik, 80 kişilik koğuşlar içerisinde yazmaya çalışan, e, okumaya çalışan insanlar vardı. Şiir, tür olarak Bizim ülkemizde de en kolay tür zannedilir. Zannedildiği için de herkes şiir yazmaya kalkar. Derdini, tasasını, kederini şiirle dile getirmeye çalışır. Ama bu insanlardaki elbette ki estetik, birikim ve eksikliği vardır. Fakat o dönemde yine şiirleriyle ön plana çıkan arkadaşlar oldu. Evet. O süreç içerisinde ben de e, 80-90 yıllar arasında o döneme e, daha sonraki yıllara tanıklık edilsin diye yazılan şiirlerin bir antolojisini yapmak istedim. Antoloji yaparken düşüncem buydu. Tanıklık. Hı hı. Bir dönemin tanıklığı olsun istedim ve bu tanıklık içerisinde de e, kendini şiirde ifade eden e, birazcık da kalemi güçte insanları da aldım ve o insanlara soru sorarak bir kitapçık yaptım. Galiba e, sanatçılar hissettikleri şeyi daha erken söyleyebilenlerdir. galiba siliyorum ve öyledir. 91 yılında e, da çıkmadan bir arkadaşında Kürtçe e, kendi ana dilindeki şiirini koyduk kitaba. Koymamın nedeni şuydu. İnsanlar ...kendi dilleriyle vardırlar. Hı -hı. Anne dili, ana dili... ...kendi dili, dilim dilim dil... ...acı, sancı... ...en iyi insan kendi dilinde kendini ifade Tabii. eder. Ben Diyarbakır Cezaevinde de kaldığım için... ...orada e, çok konuş, işi az konuş... ...Türkçe konuş, çok konuş, hep konuş... ...o duvarların yazısını, o kadar işkence... E, ...yanan insanları... Yani ...birebir yaşadık, başka yerlerde de yaşadığım için söylüyorum... ...ve orada bu acıyı e, hissettim. Ben de başka bir yerde olsam... ...ben de a, Arapça konuşulurken... ...kendimi... Türkçe ifade ediyordum çünkü Türk'üm, Türkçeyi biliyorum, Türkçeyi bilmeye çalışıyorum ve dilin zenginliğini kendime ifade ederken bir amacın ötesinde bir şey buluyorum. Durum buluyorum ve e, bir arkadaşın şiirini Kürtçe koyduğumuz için e, kitap çıkmadan nasıl haberdar olundu bilmiyorum. E, çıkmadan kitap toplatıldı ve yayıncıların cezaevine girdi, e, cezaya çaptırıldı. Biz e, kitabı antoloji olarak topladığımız için bir arkadaşla birlikte asıl basan ve yayan... Evet. Suçlu o evet. zaman yasa oydu. Ee, basan ve yayan olarak e, saygıdeğer sırrı Öztürk ve bir arkadaş baş, Melsa yayınlarından bir arkadaş da e, kısa bir süre hapiste yaptılar. İlginçti. Çok ilginç. Yani ilginç. Acı ilginç. Acı. Şimdi burada hemen şey ifade etmek istiyorum gerçekten e, sanatçılar dedim ya mesela burada rahmetli arkadaşım rahmetli sözcü neyse bilmem ama e, kardeşim Ahmet Kaye almak isterim o da e, Kürtçe de bilmezdi o, o da e, Kürt dilinde e, klip yapacağım dediği için o da ya, erken ama ya. şimdi şarkılar, türküler, şiirler evet e, kitaplar. E, TRT'nin e, özel kanalı var. Evet özel kanalı var <gülüyor> geçen de. Evet orada bunu da geçen larda çektiler, konuştum... ben ...benim hayatımdan bir bölümdü... E, ...dedim, ya bu insanlar ne yapacak... ...şimdi herkes e, ana dilinde konuş ...ya ölenler, ya hapis yatanlar... ...ya sürgüne gidenler... Ya, ya. ...yani e, sanatçıları o yüzden dikkate almak gerekiyor... ...şeyi hatırladım burada... İb e, ...Halli İbrahim... E, ...bizim beraber çalıştığımız zaman... ...yönetim kurulunda tanık olmuştum... ...hatırlayacaksın elbette ki... ...biz Dünya Pen Yazarları Merkezi'nin... ...çağrısına uyarak... Ve hatta onun da üzerine çıkıp yönlendirerek dünyada olmaya başlayan dilleri korunması, derhal bunun yeşertilmesi için Kesinlikle. çaba verdik. Yani evet. Amazon ormanlarında bir kabilenin dili. Bu dil kıymetlidir. Bu dünyanın dengesiyle ilgili olan bir şeydir bu. Bu korunması gerekir. Ama biz nelerle uğraşıyoruz? kesinlikle bunların e, tarihe e, kalması gerekiyor. Geçenlerde Mardin'deydik bir, bir e, festival için şey Diyarbakır'a gittiğimizde oradan geçtiğimde adam e, de Asurca konuşuyorum dedi. Tabii konuştuğu Asurca diye e, bozulmuş bir Arapçanın başka sözcükleri de vardı içinde. Kim abi baktım tamam Asur Süryani. Yani mi? o kadar zengin ya. bir e, coğrafyanın üstünde ya. oturuyoruz ki tek sözcüğün bile Kalıcı olması gerekiyor. Bravo. Yine buradan atlayarak geçen yıl e, Kırgızistan'a destanlar konulu bir panelle e, konuşmaya gittiğimizde ısık gölü diyor ısık Türkçe. Bir profesör Suat Karantay bölüm başkanlığı da yap Suat Karantay vardı. Bana şey dedi. Sen bu dili sözcüğü nasıl biliyorsun? Bulak'a gideceğiz diyor. Bulak. Biz Türkmenler'de, Türkler'de bulak sudur, pınardır. Hı hı. Ve dua ediliyor. Bulak, ısık. Yani dilin geldiği yer... Köküne indiğinde tabii, tabii. sözcük olarak bile o dilden iki cümle bile kalsa e, kesinlikle korunmalı. Tabii. Korunması için ülkeler, devletler, insanlar elinden geleni yapmalı. <gülüyor> Ama biz bunları cezalandırıyoruz, ya, cezalandırmaya ya, çalışıyoruz. Yani her bir sözcük söyledi, söylediğin gibi arkasında bir dünya barındırıyor. Öyle kolay bir şey değil. Bir sözcük dünyanın hazinesidir. Kaldı ki biz işte dillerimizi bile koruyamıyoruz. Hem bir, bir de şu var demin sen de altını çizdin. Yani ana dili demek insan annesinin sütü demektir. Evet. Bir süt yasaklanabilir mi? Bu, hayır buna güç de olmaz zaten. Yani bir yasa taraftarı olabilir birileri. Buna gücü yetmez ki. Yani eşyanın tabiatına aykırı bir şey bu zaten. Bir annenin sütü yasaklanır mı? Ya? Süt gelecek. Dil de bunun gibi bir şey. Ülke abi burada bir örnek Kamber Ateş nasılsın diye bir hikaye vardır. Kamber benim ceza arkadaşımdır. Evet. Dersimlidir. <gülüyor> Annesi çünkü görüşlerde birkaç dakika görüşülür ve Türkçe konuşmak zorundasın. Evet. Kürtçe anne oğluna e, nasılsının dışında bir şey diyemez. Kamber Ateş nasılsın? Kamber Ateş o acıyı yaşayan bir kuşağın insan evet. olarak gerçekten evet. dilin önemi, ana dilin önemi e, tartışılmaz. Tabii ya. biz biz Afrika'da bile mücadele ettik. Evet. Oradaki kabile dilinin kaybolmaması için yani doğrusu da budur. Bu insanlık doğrusu. için büyük bir değerdir her dil, her sözcük. Şimdi şiirlerin de Halil İbrahim Öztürk'ün İngilizce, Arapça, Farkça'ya çevrildiğini biliyoruz. Demin de söylemiştim sevgili dinleyiciler. Çankaya'nın Duaksız Genli Fikriye kitabı ki 15. baskıya ulaşmış. Bu harika bir sayı doğrusu yani çok nadir rastlanan bir sayı. Bu da Arapçaya çevrilmişti. Evet. evet. Bunlardan biraz söz edelim. Peki, nasıl hemen, karşılandı ha. daha çok? O dilde nasıl karşılandı okuyucular? Ee, hemen e, şey, Çankaya'nın duaksız geleni fikriye bilindiği gibi e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, İmam nikahı kıydırdığı daha doğrusu Atatürk'ün yanındaki insanların işte evde bir e, hanım var e, bu hanım etrafta söz ediliyor, e, nikahsız oluyor niye bekletiliyor, niye diye. Fikri Hanım'ı yazmamın nedenlerinden biri benden önce e, değerli e, Hıfzı Topuz tabii ve tabii. E, birkaç kişi daha yazmıştı. E, fakat e, beni en çok çeken insanların e, güçlü insanların e, yanında onlar kadar e, güçlü ve onlara bağlı insanların da var olduğudur. E, bu o, insanlardan biri gerçekten çok acı çeken, e, bir parça da acı çektirilen e, Fikriye Hanım'dır. Fikriye Hanım intihar etti, etmiş olarak e, lanse edilir ama benim kitabımda sezdirdiğim daha sonra da kanıtlarının olduğu intihar e, olmadığıdır. E, Fikriye Hanım'ı yazarken ben e, Batı Trakya'daki göçmenler ve göçmenlik mübadele. Oradaki köylere gittim abi. Bunu yazabilmek için de. E, o kokuyu o cumhuriyetin ilk yılları Atatürk'ün hüznünü ki ee, bizler özellikle e, sosyal kültürden gelen insanlar Kemalizmi değerlendirirken ya da başka cümleler kurarken biraz daha serttik. Fakat Mustafa Kemal'deki o ve o gücü özellikle kadının yüzündeki peçeyi yırtıp atacağım dediği yüzyıl yıl öncesini gördüğümde hayranlığım daha da ya, arttı. Ya, daha bir arttı. Daha. Ve bu kitap 20'nin üstünde oldu. 20. baskıyı da geçti. Hala yayın evinin motor kitaplarından biridir. Çok ee, ve e, bu hala da satar. Arapçada da Hı. Mısırda çok sattı bu kitap. Hı. Mısırda çok satan kitaplardan bir oldu. Ali ha, e, İbrahimciğim, e, bir de şeylerden, şiirlerden söz edelim e, dinleyicilerimize. Yani bunlar da çeşitli dillere çevrildiğini biliyoruz. E, bunlardan söz edelim. Elbette abi. E, şiirler. E, Arapçada başka bir sesle karşılaştım örneğin. E, şiirim çevrildiğinde ben Türkçe okudum. 7-8 şiirde e, seçme antoloji Arapçada çıktı. Abdülkadir Abdelli'yi burada anmak istiyorum. Çünkü Türk edebiyatından e, Yaşar Kemal, e, Aziz Nesin, Latife Tekin... Orhan Pamuk bu kitapları çeviren arkadaştır ve bizim için de edebiyat örgütleri içinde kendisi bizim sanki Suriye Kültür Bakanı gibi bir Bravo. arkadaşımızdır. Bravo. Onun çevirisiydi aynı zamanda Arap Yazarlar Birliği'nin yöneticisi de olduğu için ve okulu da burada Mimar Sinan'dan okuduğu için çevirilerde çok güçlü dile hakimdir. Harika, harika. O çevirirken kendi şiirim bana şey gelmişti örneğin. Ee, sesiyle bir tokluk gelmişti. Sonra şey öğrendim. Daha doğrusu önce öğrendiğim şeyler dedi de şiirdeki ayrı bir sesin olduğu. Her dilde. O yüzden şiirin çevrilip çevrilmemeyeceği hep tartışılır ya. Onun zorluğunu da orada gördüm. Bir de Arnavut çaya çevrildiğinde burada yazmıyor. Ana e, bir arkadaş okurken aa diye ses tınısı başka bir yere gitti. Şiirin sesteki gücünü ben yıllar önce e, Suriye işte hayat bizi e, rüzgar Suriye ve Lübnan'a attığımda Irak'lı bir arkadaş bana bir şiir okudu ve gözüme baktı bu şiir kimin dedi Arapça. Abi baktım akın var akın Güneşi akın. Ben Arapça olmasına rağmen şiirin ritminden ve sesinden Değil Nazım mi? Hikmet Ran'ın şiiri olduğunu bildiğimde arkadaş o arkadaş da edebiyatçıydı ve o da dağlar ovalarda yaşayan insanlardı ve şaşırmıştı ve bana şey demişti sen edebiyatçısın galiba demişti. Yok demiştim. Hayır demişti sen bu ses ve ritmi yakalayabiliyorsun. Ha. Edebiyatçılığı bir kenara bırakarak sözcüğün sözcüğün başka illerde de karşılığı seni bir yere götürebiliyorsa o hem sözcüğün e daha önceki söylediğin gibi abi sözcük, her sözcük geride e, kültürel mirası bırakıyor. O miras içerisinde, e, dillendiği yerde insan başka diyarlara gidiyor bir sözcükle. Tabii, tabii. Çok e, zengin bir deneyim bu sözü ettiğiniz. Çok zengin bir deneyim değil mi? Çok. Yani başka bir dilde onu dinlemek çok zengin bir deneyim. Hakikaten çok çok zengin ve insan şaşırıyor. Farsça'da örneğin... E, Farsça belki de dünya şiirinde çok önemli bir yeri olan bir güçlü bir kültürdür tabii, Fars tabii, kültürü. Tabii, tabii, tabii. Her ne kadar şimdi molaların ağırlığında olsa da örneğin Haydar Baba şiiri vardır. Azeriler de orada çok güçlüdür. Hı hı. Ve Fars kültüründeki ses otokluk hem Farsça... Acayip oluyor yani Orada da o, o gücü gördüm. Ee, siz Türkçe okuyorsunuz. Karşınızdaki çeviri aynı şiiri Farsça okuduğunda o şiir o toklukla o sözün gücüyle sanki dağlardan ovalardan denizin ya. ortasından koca bir dalga gibi ya, ya kuşların kanat çırpışı başka bir, bir şey oluyor. Ya, ya. Şiirin gücünü orada da daha ya, farklı çok anladım güzel, ilginç ve ilginç bir deneyim hakikaten. Başka dillere çevrilmesinin gücü belki de o oluyor. Bana yaşattığı deneyide o. Oluyor. Hmm, çok ilginç, ilginç. Hakikaten çok ilginç bir deneyim. Ee, şimdi yeni çalışmalarda biraz söz edelim. Halil e Biraviciğim. Şey. Evet abi en son şimdi yazdığım tarla başı renklere son veda'da tarla başının tarla başı yıkılıyor bir bölümü belediye ve çalı grupunun seyinde yenileme projesi var orada da renklere son veda dedim çünkü tarla başında çok renkli simalar var yani kaçak yurt dışından gelen insanlar dağlardan gelen kaçak yaşayanlar bir evde 30-40 kişi onu yazdım o da büyük bir deneyim olmuş. Ondan önceki e, küller arasında 1900 mesela çok bilinmeyen bir konudur abi. Hmm. 1915 yılında tehcirden sonra e, ülkeden gönderilen Ermenilerden yaşayabilen ayakta kalanların bir kısmı e, çok azı tekrar gelebilir. Bu gelenler pek bilinmez. Hmm. Yıllar önce Zebercet Coşkun yazmıştı haçın yani bugünkü sayın beyli. O beni çekmişti çünkü ben Kayseriliyim. Torosların bir yanı Develi Kayseri diğer yanı da şeydir Adana ve o bölgedir. O bölgeyi yazdığımda bir kere daha kadınların savaştaki gücünü gördüm. Ve yine e, Hasan Sabbah beni çok e, etkileyen evet. bir Hı -hı. adamdır. E, Alamut Kalesi'nin etrafında biraz dolaştım tepize gittiğimde ki yakında Samet Behrengi'nin bu arada kitaplarının Türkçe'de editörlüğünü yapmaktayım bir yayın evinde. Ve onun haklarının bir bölümünü aldık hepsini de alacağız. Onun ailesine başsağlığına gideceğim. O bana büyük bir zenginlik kattı. Ve e, İran kültürü, Fars kültürü ve Türk kültürü, Türkmen kültürüyle ile birlikte kadının iktidardaki gücü ve Meryem'i çalışıyorum abi. Meryem Hasan Sabbah'ın o meşhur e, Haşashi e, hmm. liderinin aslında e, bir ideolojinin de temsilcisidir o. İsmailiye mezhebinin temsilcilerinden biridir ve e, okumuş e, çok güçlü bir insandır fedailerle birlikte onları eğitir onlara dahi derler akıl hocaları bir kendinin yanındakiler Uzun hikaye Meryem onun sevgilisidir hmm. ve İrem bağlarının daha doğrusu alttaki kalenin altındaki zenginlikler sulan kadınların olduğu ve e, gerillalara hoş birkaç gün cenneti yaşattırılacak yerdeki kadın komutandır çok güzel ona çok, çalışıyorum. Çok güzel. Çalıştığım e, e, kitaplardan biri budur. E, okumalarım hemen hemen eee gibi ama yine oraya tekrar gidip e, Alamut Kalesi'nin etrafında biraz daha o havayı soluyacağım. E, belgesel çalıştığınızda, belgeselin ötesine geçtiğinizde cümle kurmaya başladığınızda o coğrafyayı mutlaka yaşanılması, o coğrafyanın yazarı tarafından yaşanması gerektiğine inanıyorum. Tabii. Çünkü Küller arasında hacını yazdığımda e, silah sıkılan yer, mevzi çukurları, eşilen yerler, tabii, barutların tabii. yapıldığı yer, öldürülen insanların mağaralardaki yerleri kemikler. E, öyle yaşadığım için şimdi e, çalışmalarımdan biri o. Bir de yıllardır dergilerde olup tekrar e, yazdığım öyküler var. Onlardan bir kitap bir de şiir kitabı var. Yani masamda şu ara çalıştığım üç ayrı kitap var. Harika. Kutluyorum sevgili arkadaşım. Sağ olasın abi. Umarım e, yakında elimizde olur. Bizim de masamızın üzerinde olur. E, ze, bizi zenginleştirir. Sevgili dinleyicilerimiz programlarımızın pek çoğunu özellikle de Şair arkadaşlarımız, konuğumuz olduğu zaman özellikle de bir şiirle bitiriyoruz. Şimdi Halil İbrahim Öccan da kendi şiirini sunacak size. Ay dolanır. Ay dolanır. Budalaca geçen bir yazın ardından ay dolanır, durumlar esmerleşir. Sokağım ki yalnızca kalbime açılır. Kahramanlar, bırakın da şu kavgadan yenik çıkayım. Kalbimizin sevinçle vurduğunda bayram yerlerinde, orada dökülelim, kalalım esmer kızların aynalarına, mutluluk çığlığında zeytin gölgesinin kana bulandığı yerlerde. Zamanı geldi artık, buluşalım seninle. Bunu ortak suçumuz olarak kabullenelim. Çünkü suç ortaklığı inceden başka dillere de bürünür, ürkek bir ceylanın sıçrayışlarında. Elimiz kolumuz bağlı yaşamaktan sakan kalbimize tükürelim kaldırım taşlarını sayalım gözü pek intiharlar girişimlerinde kov bir dünyaya sığınalım filmin sonunda her sonu tahminimizden olsun o müthiş merakı yenmek için birbirimizi iyice tanımaya kalkmayalım çünkü önce ten kokusu terk eder sevgiliyi sonrasında buğusu kaybolmuş sözcükler ki yakalarımızı Kaldırmaz üşürken Donuşları çoktan öldürmüşüzdür Vazgeçmeye Yaraladığımız şevheti Kaybedip yalnızlığın Öcünü almak adına korunmaya kalkışırız Akıp giden ırmağın renginde Ritim ararken Günah yaptım kendime Yerleşilen yurtlardan geçip Günah yaptım kendime Herkes dirilerini gömer yaşarken Ama kim bilir ki yağmurlar nerede, kimsesizliklerini bağışlar havada kalan sahte acıyla. Ve hiç kimsenin iri gözlü günahını saklamadığı zulasında patlar kendi okş okşamalarında. Arkamızda her şey yoksulluğun bahçesinde kalır. Düşer ay, sızısı kalplere bürünür. Zavallı sonbahar, erken geldin. Ve kışımı bile özleyemez oldum şimdilerde. Teşekkür ederim abi. Biz çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok güzel bir şiir. Kıvanç duyduk doğrusu. Ee, sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz şair yazar Halil İbrahim Özcan idi. Halil İbrahim katıldığın için çok teşekkür ederim arkadaşım. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili değerli abim. Beni buraya davet ettiğiniz için çok sağ olun. Şerefli. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın hoşça kalın Sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü ayvaz.